Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün kutlu olmasını diliyoruz. Zaten konumuz da budur. <gülüyor> Bugün Dünya Ruh Sağlığı günü. Evet. Peki araştırmalar, istatistikler yok mu? Ruh sağlığı en bozuk toplumda sıralamasında neredeyiz? İyi bir durumda değiliz ama dünyanın durumu da iyiydi. Bir yoruma göre, bir rakama göre 450 milyon insan, depresyon ve benzeri yarım milyara yakın insan yani bu işlerden mustarip durumdaymış ve giderek de yükselen bir seyir takip ediyor. Evet. herhalde şey şisk olmuş ya da ilaç kullandığı için bir yere kayıtlı evet, olan olan sayısı yoksa hani gerçek rakamın bundan çok daha fazla olduğundan ben şüphe duymam herhalde. Evet, evet. Onlar da zaten ihtiyatlı bir öyle bilimsel bir şey yaklaşımla dile getirmişler. Biz de bunun üzerinde epey biraz konuştuk ama galiba konumuz devam da edecek bu konuda. Evet, yani, bu şaka değil tabii. Ee, bir de toplumların ruhsalığı diye bir şey var. Hani espri gibi başladık, espri gibi devam edebiliriz. O hmm. da konuşmaya devam edebiliriz ama cidden e, toplumların da ruh sağlığı diye, yani toplumsal psikoloji diye bir şey var. E, o psikolojinin de ölçülmesi için herhalde bir e, çeşitli değerlendirme kıstasları vardır. Evet, evet. yani Vardır herhalde. Ben bilmiyorum tabii. Tür çalışmalar yapılıyor bu. Yani onlar üzerinden de tartışılabilir toplumların hali. Herhalde Türkiye'de burada özel bir vaka oluşturur. Evet. Yani her Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir araştırmasına göre Türkiye'deki her dört kişiden biri hayatının bir döneminde mutlaka ruhsal bir rahatsızlık yaşıyormuş. Bu da hı hı. yani Düşük geldi bana bu rakam. <gülüyor> <gülüyor> evet bu tespit edilebilen biri işte. Evet yani dörtte düşük bir rakam. Ee, şimdi tabii e, Türkiye'nin bir panoramasına baktığımızda e, pek çok ruh sağlığı e, bozukluğu olarak e, tespit edebileceğimiz, niteleyebileceğimiz e, durumlar var bence. Yani tek tek kişileri de e, muhtemelen en fazla karşı karşıya geldiğimiz yerlerde ölçebiliriz. Trafikte falan. E, o, öyle olunca da bu kayıtlı insan sayısından çok daha fazlasını, Evet. Şüphesiz. Yaşadığını e, rahatlıkla söyleyebilirim. Evet yani bugün çeşitli katiyen uzmanlık... alanımızla alakası olmamasına rağmen çeşitli kendini yakmak isteyen öğrencilerden başlayarak okul yakmak isteyen öğrencilere kadar uzandı. Uzanan örnekler de var elimizde. yani evet, çok... Dinleyemedim. Keşke dinleyebilseydim. Gerçekten ilginç geliyor bana da buradan bakmak. Evet sonunda da gelip dayandı. Yani golf Aslında e, dünya çapında bir şeyin açılışı sırasında turnuvanın Golf Federasyonu'nun başkanının bu turnuvayı düzenlemekte Hı -hı. rol oynayan bir soru soran gazeteci kafa atarak durdurması daha doğrusu saf dışı etmesi üstüne yürüyüp devam etmesi de psikolojik halimiz konusunda ciddi problemler olduğumuzu düşündürdü yani. Bu, bu haberi de okumadım. Gerçekten kafa atmış öyle mi? Evet. Golf Federasyonu. Başkanı. Evet sahaya, golf sahasındaki o sınırları ihlal eden kameramana galiba aman kafa atmış. Ee, sizin dediğiniz e, soru sorana hakaret etmiş. Soru sorana da hakaret, hakaret etmiş. etmiş. Evet. Evet. Yani. Böyle bir evet. durum var. Durum vahim. Durum gerçekten vahim. Peki bu sabah, bu haberleri Her sabah okuyan sizlerin hali nedir Her sabah her sabah Biz, <gülüyor> e, Haberleri okuyup Yorumlamak zorunda olan İnsanların mesela bizim diyor da Bunu siz yapıyorsunuz bir, Birinci e, saati zaten kapatırken Bak bize bir şey oldu mu Sloganıyla <gülüyor> kapat <gülüyor> Hayır orada acil psikiyatri Ya da psikolog bulunduruyor musunuz ya? Acil müdahale gücü olarak <gülüyor> Kendi kendimizin tedavisini uygulamaya çalışıyoruz. <gülüyor> Ama yardıma ihtiyacımız var. Buyurun. <gülüyor> şey, ben bir şey baktığımda haberlere falan e, genellikle bunu düşünüyorum. E, yani psikiyatri terimleri kullanmayı da hani, seviyorum aslında farkında olmadan da bu, bu siyaseti psikolojizm ve psikiyatri üzerinden dahil ettiğim yazılarda yazıyordum. Ee, şimdi bugün tam e, dün aslında yazıyı yazarken bugünkü yazımı işte bugün gazetede çıkan yazımı evet. yazarken e, şizofreni e, kelimesi çok geldi dedim ben. Yani bu e, şizoid hal hani e, parçalanmışlık bunu e, birkaç kere dile getirdik ama dün o kadar barizdi ki e, haberlerin e, çoğunu bir araya getirdiğimde ortaya çıkan manzarayı nitelemek için bu kelime. Şimdi siyasette böyle bir şizoid hali yaşanıyor. Ve bu çok uzun süredir böyle aslında. E, sanki alışılmış ve kalıksanmış bir e, parçalanma hali e, bizim normalimize dönüşmüş gibi. E, buradan çıkış için herhangi bir adım atıldığında e, bir sakatlık hani bir, e, yine e, tıpkı yani, kullanacak olursak bir anomali oluşuyor. Yani E, normale doğru adım anomali gibi görünüyor bizde. E, şimdi e, gündemde tabii en önemli konulardan biri Diyarbakır Emniyet Müdürü e, Recep Güven'in açıklamaları ve yönelik tepkiler var. Orada da tam bir yarılma. E... Tam, tam orada değil. Tam da bu orada da değil. Tam orada yani. Tam yani orada, daha değil. <gülüyor> yani, e, e, dün de zaten o, bunun üzerinden e, falan bakınca öyle gör, göründü benim gözüme. Çok net bir şekilde evet, değil mi? Ve sen e, biraz da geriye götürerek e, bu kişilik yarılmasının çeşitli örneklerini de devlette de e, görüyoruz. Evet. Tabiri caizse gösteren ilginç bir, çarpıcı bir yazı kalemi almışsın. Biraz da oradan gidelim, evet. E, ondan gidelim, sonra Suriye'yi ihmal etmeyelim. Suriye, daha mi? doğrusu Suriye sorunlu ilişkin tavırların, kamuoyundaki tutumların yarattığı tablo da çok sağlıklı görünmüyor. E, Orada da zamanımız kalmasını isterim eğer uyarıyorsanız, çünkü ben saate bakmayı unutuyorum konuşurken. <gülüyor> Ee, şimdi e, bu, bu, burada tabi çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Ben bunu bu tartışma e, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün e, sözlerini, açıklamalarını sadece E, insani hassasiyet üzerinden değerlendirmeyi eksik bulduğumu söyledim bugünkü yazıda. E, hiç şüphesiz e, yani daha da ölene ağlamayan insan e, değildir sözü e, önemli bir söz. Başka Türkiye gibi işte hani e, o, o Leş kelimesini kullanan, orada or or or ölenlerin cesetlerini teşhir eden Mata sayısız cekil, uygulamaya yeah. ve insanlık dışı hatta savaş suçu sayılabilecek uygulamayı çok normal bir şekilde e, yapmış ve yaşamış bir toplumda bir Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün çıkıp bunu söylemesi son derece önemlidir. İnsani açıdan önemlidir ama bence siyasi açıdan çok daha önemli. Siyasi açıdan biri bu savaşın artık bitmesi gerektiği mesajıdır çok açık bir şekilde. Yani o da ölmesin, bu da ölmesin demek, kimse ölmesin demek çatışmaları bitirecek bir yol bulmak gerekiyor demektir. Ben e, şeyi çok fazla önemsedim gerçekten. E, şimdi geçmişte hesaplaşmak konusunda çalışmalarımız zaten biliyor Bunları radyodan da paylaşıyoruz, bunu programlardan da paylaşıyoruz. Öyle ifadeler var ki açıklamalarında benim çarpıcı hesaplaşma deneyimleri olarak gördüğüm Güney Afrika'nın o hesaplaşma süresinde, sürecinde yaşadığı çok özel durumları hatırlatıyor. Yani onlara kadar gidebilecek bir yolu açan bir açıklama yapıyor, bir söz söylüyor, bir çağrı. iletiyor e, e, emniyet müdürü. E, bunu e, illa bu amaçla yapmış olması gerekmiyor. Ama ciddi e, bu sözler hangi niyetle, o an hangi ruh halinde söylenmiş olursa olsun böyle bir etki yaratır. Özellikle bu e, Hasan Cevabın kitabını okuduktan sonra arkasına düştüğü not e, beni çok etkiledi. Hmm. Oradaki not şey. Hani e, e, haklısın diyor ama biz çok küçüktük. Biz o zamanki sistemin hem mağduru hem mahkubu hem mecburu olmuştuk. Şimdi bu ifade çok, e, gerçekten etkileyici bir ifade. Neden? Türkiye'de esas bu travmanın e, karşılıklı etkisi ya da e, çift taraflı etkisi e, ile ilgili kimsenin bir şey söylediği yok. Hani 2-3 tane küçük çalışma yapıldı. Bunun dışında fazla da kimsenin konuştuğu konuşmak istediği bir konu değil. Demek istediğim şu, bu savaşta mağdurlar var, köy yakmaları zaten dile getiriyor, ayrı meçhulları dile getiriyor ve milyonlarca insanın yaşadığı travmalar var, ağır travmalar. Ben sık sık fail travmasına da dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu hem Ermeni meselesinde hem de başka meselelerde karşımıza çıkacak çıkan çıkması gereken önemli bir konudur. Faillerin travması. Şey fail dediğimiz zaman hani fa, e, doğrudan doğruya bir suç işlemiş olanı kastetmiyoruz. O kesimde bulunanı kastediyoruz. Mesela asker çocuğu bir gencin asker olarak çatışmalarda yer alması. Ve bunların yaşadığı travmaların e, sadece sıradan e, zorunlu askerlik yapan erlerin değil, subayların, emniyet mensuplarının falan yaşadıkları travmanın bu ülkede ne kadar önemli bir sorun olduğunu, ne kadar e, yakıcı bir hakikat olduğunu, kimsenin falan düşündüğü yok. Dediğim gibi bir nadire materyali yazmıştım evet. dedim kitabını. E, fakat onun ötesine Geçmedi hadi bırakın yani Edebiyatta sanatta hani yazı tura Gibi filmler de çekildi Başka semtin çocukları gibi bir film Geliyor şimdi aklıma e, do, Çok dolaylı yansımalarını Anlatıyordu orada da ama dolaylı yansıması Değildi başka semtin çocuklarını Hatırlıyor musunuz bilmiyorum izlediniz mi e, Çok e, kaynamış bir filmdir O da hı hı. ama yazı, Yani ben orada hani e, Çok hoş e, Çok etkileyici çok sade anlatım görmüştüm. Ee, yine e, orada göre, yani Türk e, bölgesinde bu savaşta görev yapmış askerlerin karşılaşması üzerinden sivil hayatta karşılaşması üzerinden. Ee, ama yazı turayı hatırlıyoruz. Evet. İşte orada bu durum. Ama bunun dışında bir çalışma yok. Yani sistematik bir çalışma yok. Bir araştırma yok. Yani Vietnam sendromu diye adlandırılan durumun Türkiye'de nerelere kadar uzana, uzandığını soran yok. Evet. Bu, Şimdi biz bu çatışma daha doğrusu özür dilerim. Bir araya girmeniz iyi olur. Hı, pardon Aldım bir tek şey ediyorum, e, söyleyeceğim. Bir ufak e, ilavede bulunayım. E, Chris Hedges'in e, yakından takip etmeye çalıştığımız hı hı. yazar ve gazeteci. Daha önce de bu programımızda evet, evet. konuştuk. Evet. New York'ta bu geçen pazar 11. yılı Afganistan savaşının dolayısıyla bir konuşma yaptı. Kendisi çok uzun süre dünyanın dört bir tarafında bütün savaşlarda bulunmuş birisi ve sakatlar başlığıyla verilmiş yazıda. Yani olağanüstü canlılıkta anlatıyor ve savaş an, savaşın anlatılması imkansızdır diyor. Yani karşı savaş şeyleri bile anlatısı bile yapılamaz. İrrasyoneli rasyonel hale getirir çünkü diyor. E, ve e, bunu ömür boyu da bu işin içine karışan yanında taşır bu travmayı diyor. E, tek şey direnmede bulabiliriz. Kurtuluşumuzu kurtuluş yoktur ama Daima daima direnmekle ancak şey yapabiliriz. Çok önemli bir şey Evet yani şöyle hani kurtuluş burada bir e, fiziksel hastalığın iyileşmesi gibi bir hal söz konusu olmuyor travmada zaten. Evet olamaz diyor. Yani hani bir yara e, derimizde bir yara açıldı o e, kabuk bağlar geçer grip olduk işte bir hafta falan ilaç aldık almadık geçer. Travma öyle bir hastalık değil ki. Evet. Travma onunla yaşamayı öğrenmeniz gereken bir durumdur. Evet. Yoksa bu... iyileşmesi hani onunla baş etmek diye bir şey. Evet, şeydir. evet. Hedef kişisel, kişisel anken. bir yani şeydir. Mahrem bir kötülüktür demiş. Bir kişi evet, kişiseldir çok. ve adını bile söylemeyiz. Yapılmış olan ve yapılmamış olan şeylerin kötülüğüdür. Bu savaşın kötülüğü diye bir şey vardır ve bu ömür boyu bir daha asla kimseyi bırakamaz diyor. Çok çok etkileyici gerçekten. Yani bu sözler ben de çok etkileyici buldum. Doğru da şimdi emniyet müdürüne dönelim buradan. Yani emniyet müdürünün söylediği sözlere. Yani bu sistemin mahkumu, mağduru ve mecburu olmak ifadesi Türkiye'de bir hakikat komisyonuna ne kadar acil ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gösteriyor. pek çok insan ben inanıyorum yani bu sözler beni tekrar e, hani uyar uyarıyor uyandırıyor e, o dönemde e, pek çok katliam ama tanık oldu ve bunlar onlara tanık olmaktan dolayı da onların içinde bir şekilde bulunmaktan dolayı da pek çok insan evet. e, rahatsızdır e, huzursuzdur bir hesaplaşma içindedir. Türkiye şimdi ben diyorum ya buradan bir vesile sunuyor. Fakat maalesef başbakanın ruh haline baktığınızda sırf başbakan üzerinden konuşuyoruz çoğu zaman hükümeti. Ama öyle hükümet içinde de bir çatlak var. Başbakan bu sözlere karşı büyük bir öfkeyle çok sert bir e, e, cevap veriyor. Olacak şey mi diye soruyoruz kendimize. Daha bir hafta önce Kürt sorunu tarihe geçecek şekilde çözeceğim diye. Ee, hani e, mesajlar yaymaya çalışan e, el altından da neredeyse illegal dağıtıldığını varsayacağım artık o 63 maddelik e, yol haritasının sanki hani bunlar orada olmamış bu partinin kongresinde yaşanmamış gibi çıkıp bu kadar sert bir şekilde niyet müdürünü susturuyor Oysa çözüme niyeti olan bir e, başbakan E, bu, buna açık destek vermek zorunda değil ama bunun bir vesile olduğunu hissettirilmiş bir mesaj verirdi. Yani yeni bir sayfa açıyoruz diyen bir insan yeni sayfayı her şeyi unutun. He, ben belirleyeceğim bu yeni sayfanın ne olacağını ben karar vereceğim siz geçmişi unutun gibi bir tavır içine girmesi nasıl yorumlanabilir nasıl anlaşılır? Oysa ya Gerçekten şeyin önerdiği Emniyet Müdürü'nün Recep Güven'in Önerdiği yeni bir sayfanın Nasıl açılacağına dair çok değerli bir yol ee, Hani bir Bütün ölümler kötüdür diye başlıyoruz Ve burada ölenler Hepsi bizim çocuklarımızdır Yani bu bir iç savaştır Bu bir iç savaştır Ve bu iç savaş hepimizi tüketiyor demektir Bunun için bir Bunu bitirmek için bir yol arayalım Çağrısıdır Sonra mesela ben o son sözünü geçerken söylemiş olabilir o kitabın arkasına düştüğü notu. Hmm. Bu da genin geçmişte neler yaşandığına dair e, hakikaten hepimizi kapsayacak. Yani hepimizi yaraladığına göre bu savaş Hepimizin içine alacak bir yöntem arayalım. Davetidir. Yani hakikat konuşuyor deyip duruyoruz ama adı olmak zorunda değil. Yöntemi illa Güney Afrika'da şiddet olmak zorunda değil. Kendimize göre bir Yol bulabiliriz. Hı hı. Ama yani bire hani nasıl sözlerle karşı çıkıyorlar bir de. Yani, o hamasetin bu açıklamaya karşı mesela Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin son derece seviyesiz bir hamaset. Bu salonda insan yoktur diye grup toplantısının evet. yapıldığı salonda bir söz söyleyebiliyor. Kılıçdaroğlu ondan Yani çok farklı bir yerde durmuyor. Evet, bunu da bölücülük olarak nitelik. Nasıl, bir, nasıl bitireceksiniz bu savaşı? Ya bu insanlar bu savaşı nasıl bitirecekler? Kürt sorunu nasıl çözecekler? Evet, bu çok... ...bence de bir açmaz noktasını e, getiriyor. Ve senin de yazında çok önemli üstünde durduğun bu sürekli olarak... geçmişteki hataları dile getirmek arkasından da gene hemen devam, et. devam etmek. Bu, evet. bu yani buradaki çok böyle yıkıcı bir şey geçmişte hatalar vardır diyor bir sürü insan. Başbakan dedi. Nedir bu hatalar? Bir, bir artık açıklayın bunu değil mi? Şimdi elimde yine Smith'in ...kitabı vardı, Hatalıydı Özür diyorum... ...özürlerin anlamı, anlamları üzerine... ...bir kitap, çok değerli bir kitap... ...gerçekten İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından... ...Fahrettin Aral'ın... ...kazandırdığı... ...Fahri Aral'ın kazandırdığı... ...önemli çalışmalardan biridir... ...orada da bu özürlerin motifleri... Şey, ...sahikleri ve... ...sonuçları üzerine anlatırken... ...yani isim belirtmeden... ...yer belirtmeden... ...mağdur belirtmeden... ...acı belirtmeden... Sadece geçmişte Yaşanmış bir kötülüğün Varlığından ya da bir Hatanın varlığından söz etmenin Mağdurlar açısından Fazla bir anlamı olmadığını söylüyor hmm. Sorunların çözüme de çok Çözümüne de çok katkısı olmadığını Söylüyor Şimdi, hmm. Yani Geçmişte hatalar İşledi ne bu hatalar İşte mesela e, Recep Güven bunları e, yine Tek tek isimlendirmiyor çünkü bunun Bir sürü aşaması var yani Genel hatadan söz edersiniz. Somut hata alanlarından söz edersiniz. Faylı ve türler gibi köy yakmalar gibi giderek hangi köylerin yakıldığından, kimlerin öldürüldüğünden faylı içinde söz edersiniz. Yani bir arşiv oluşturacak, kolektif arşiv oluşturacak şekilde özür dilersiniz. Şimdi bizimkiler işte en fazla geçmişte hata olmuştur deyip Geçiyorlar. Bence bir adım ileri geçip somutlaştırma gibi bir etkisi de var Recep Güven'in sözlerinin o açıdan da önemli. Ama e, tabii hemen önünün de bir şekilde kesilmiş olduğu söylenebilir. Şimdi 3-4 dakikamız... E, evet Suriye ile... Suriye ile o zaman da bir şey... Hayır, Suriye ile savaşa hayır ve savaşa evet üzerinden yürüyen bir tartışmanın da e, sıkıntıları var gerçekten. Bir defa şunu söyleyeyim yani evet, bu tezkereyi e, Türkiye'nin... E, stratejik e, ya da işte ne bileyim hayati güvenlik çıkarları açısından e, çok e, gerekli bulanları anlamak da mümkün değil. Yani bu teskere gerektiği neden Türkiye'nin güvenliği açısından. Suriye'nin Türkiye'ye saldırma gibi bir durum olmadığını herkes biliyor. Yani e, burada e, savaş tezkeresi çıkarabilmek için Yani, ya da savaş savaş tezkeresini haklılaştırabilmek için ciddi bir savaş te tehdidinin bulunması e, şarttır değil mi? Yani hani e, bir savaş tehdidi olacak. Hayır burada savaş tehdidi kimden geliyor? Suriye'den mi geliyor? Yani Suriye ordusu mu Türkiye'ye saldıracak? E, zaten Türkiye'nin savaşa girmesi için uluslararası hukukta iki durumun. gerçekleşmesi gerekiyor Birleşik şifayetler Hukuk'una göre. Onların hiçbirinin fiziksel şartları yok, potansiyeli yok. Bu tezkere niye çıkarıldı diye sormak lazım. Genel olarak savaşa hayır dediniz de bu tezkerenin somut anlamını, hedefini kaçırıyor, gözden kaçırıyor. Ee, hani bu, bu, bu, oluyorsunuz. Bu tezkerenin bana göre en somut hedefi Suriye Kürtlerinin Kendi statülerini belirlemek üzere harekete geçmelerine karşı bir tehdittir. Esas onları tehdit etmek amacıyla çıkarılmıştır. Dolayısıyla Suriye'ye savaş açmak değil, doğrudan doğruya Kürtleri orada kendi Türkiye'nin çizdiği çerçeve dışında hareket etmemek konusunda tehdit etmektir. Şimdi o zaman soyut bir savaşı hayır sloganının burada gerçekten politik bir anlamı yoktur. Öbür yandan savaşı hayır dendiği zaman, yani Suriye'deki iç savaşta nasıl bir tutum takındığına ve neyin nereden nereye kadar bitmeye, değerlendirileceğine, bitirileceğine dair bir tutuma da ihtiyaç var. Türkiye'de e, sol e, bayrağı altında kendini göstermeye çalışan İşçi Partisi gibi, TKP gibi örgütler onların da peşine takmış bir sürü başka örgüt aslında açıkça burada Esad'ı savunuyor, rejimi savunuyor. Oysa Türkiye ve Suriye dahil olmak üzere hı hı. bölge için başka bir e, vizyon, başka bir öneri, başka bir fikir mümkündür. Yani e, hani e, halklar ve mezhepler federasyonunu demokratik bir yapı içinde düşünmek mümkündür. Ama öbür yanı da böyle yapmıyor. Yani savaşa hayır diye ortaya çıkan cephe iki şeyi birbirine karıştırıyor. E, bence ağırlıklı olarak. Bunlar hem Kürtlere zaten hak vermeye taraftar olmayan bir siyasi tinete sahipler. Yani şöyle bir çelişkiye ve bir şizoid duruma işaret ediyorum. Bu grubun büyük bir kısmı Kürtlere haklarının verilmesine zaten karşı normal şartlarda Türkiye içinde hükümetin Kürtlere karşı sertlik politikasını destekleyecek bir yapı bunlar. Ama... Hükümetin köklerine karşı çıkardığı Suriye köklerine karşı çıkardığı belirgin olan, Teskeri'ye de savaşa hayır diye karşı çıkıyorlar. Hangi savaşa hayır dediklerini anlamak mümkün değil. Ben derdimi mi evet, bilemiyorum. Gayet net ve özel. Bu da bir şizorip durum değil evet, mi? Evet, Dünya ruh Sağlığı Günü'ne de gayet uygun düşen bir tema oldu bu da. Evet, gerçekten. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.